بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا لنا إلا أنت سنا إنا كنتم علمنا الحكيم صدق الله العظيم رب يفتح الخير رب الخير رب يسر ولا تعسر رب تمن الخير آمين والحمد لله رب العالمين Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri tekrar Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın derneklerinden bir dernekte bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim bizi gerçek manada kendi ilmiyle, kendi bilgisiyle, kendi bizden kendisini nasıl tanımamızı murat etmişse, öyle tanımayı, öyle yaşamamızı nasip etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nasip ederse bugünkü dersimiz... Meleklerden neden peygamber olmaz? Allahu Teala neden insanlara bir melek değil de bir cin değil de <gülüyor> bir insan peygamber göndermiştir? Bunun üzerinde duracağız inşallah az da olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Uzunca bir ayet-i kerime okuyacağım. 4 daha doğrusu 4-5 tane ayet-i kerime okuyacağız. İsra Suresi 90 96. ayet-i kerimeler. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirler şöyle dediler. Sen bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl hurmaklar akmalısın. Veya söyleyip zannettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşüresin. Veya Allah'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. Veya altından bir evin olsun ve göğe çıkmalısın. Ona çıktığında da asla inanmayız. Ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Nihayet benden de, ben de peygamber olan bir insandan başka bir şey miyim? Kendilerine doğru yol gösteren peygamber gelince, insanların iman etmelerine engel olan sebep sadece Allah bir insan mı peygamber gönderdi demeleridir. Ey Muhammed, şöyle de eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp durak, duranlar melek olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi bilendir, çok iyi görendir. Değerli kardeşlerim, evet. sadakallahu azim. <gülüyor> allah Teala bize burada insanlardaki bir hastalığı bildiriyor. Bu tarih boyunca olmuştur değerli kardeşler. Tarih boyunca insanlar kendilerine ilahi emirleri ulaştıran, Allah'ın emirlerini, Allah'ın vahyini getiren peygamberlerin insanüstü varlıklar olmalarını hep istemişlerdir. Ve bu insanlardan da olağanüstü haller göstermelerini hep beklemişlerdir, hep söylemişlerdir, ayetlerde de söylediği gibi. Nedense bir türlü anlam, anlam veremediğimiz bir şey insanların neden kendileri gibi bir peygamberlerin neden kendileri gibi bir insan, bir beşer olduğunu kabullenemiyorlar. Bunu bir türlü kabule yanaşmıyorlar. Halbuki Yüce Allah ilahi hikmeti gereği, rahmeti gereği, inanın rahmeti gereği hep insanlardan peygamber seçmiştir. İnsanlara Adem Aleyhisselam'dan bu yana ne bir cin, ne bir melek... Ne bir ifrit, ne de insanın hayal ettiği doğaüstü bir varlık peygamber olarak gönderilmemiştir. Adem Aleyhisselam da olmak üzere, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de olmak üzere, aralarında geçen, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler olsun, geçmeyen olsun, hadis-i şerifte belirtildiği gibi, gerek 124 bin veya 224 bin peygamber, daima insanlardan seçilmiştir. Allah-u Teala insan olarak, beşer olarak nebileri, peygamberlere göndermiştir. Elbette ki bunun hikmetleri vardır. Dersi fazla uzatmayacağız. Çünkü konuyu dağıtmamak için. Birincisi, ee, En'am suresinde Allah-u Teala buyurduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim Allah, peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yani peygamberi seçip gönderen Allah-u Teala'dır. Peygamberin seçimini insana, topluma, kabileye, şuna, buna, cemaate bırakmamıştır. Düşünün, her toplum kendi peygamberini seçecek olsaydı ne olurdu? Çok büyük bir karışıklık olurdu değil mi? Hatırlarsanız ben sohbetlerde sürekli söylerim. Ebu Cehil'in peygamber efendimize iman etmemesinin en büyük sebeplerinden biri kavmiyetçiliktir. Ne diyordu? Haşimoğullarından bir peygamber çıktı, bizden bir peygamber çıkmadı. Biz onlarla sürekli yarış halinde olduğumuzdan dolayı onların peygamberini kabul etmiyoruz. Haktır, doğrudur, Muhammedül Emin'dir. Söylediği her şey doğrudur. İnanın Peygamber Efendimizle Bedir Savaşı'na giderken bile emanetlerini Peygamber Efendimiz'e muhafaza etmesi için göndermiştir. Kendi akrabalarına, kendi çocuklarına, kendi evlatlarına bırakmamıştır. Bu kadar güvendiği bir zata neden dolayı iman etmiyor? Kavmiyetçiliğinden dolayı iman etmiyor. Ne diyordu bir yere Mekke müşriği? Bula bula bu fakir insana mı peygamber gelecekti? Taifli olan zat. Ben arabın en zenginiyim. Benim şu kadar şu kadar malum var. Şu kadar şu kadar evladım var. Peygamberlik bana gelmeliydi. Demiyor muydu? Diyordu. İşte Allah-u Teala birinci sebep. Peygamberleri kendi seçendir. İnsanların seçimine bırakmayandır. Ya günümüzde ya fazla uzağa gitmeyelim. Allah bizi muhafaza etsin. Ehli sünnet vel cemaat çizgisine gitmelerine rağmen cemaatler birbirlerini ne kadar kabul ediyorlar ya? Ne kadar tanıyorlar? Onlar da haktır, biz de hakız. davamızla beraberiz, kardeşiz. Gözüyle bakıyorlar. Ya bugün bir cemaat, bir cemaati tanımazken peygamber seçme fırsatı verileydi. İnan kabul ederler miydi acaba? İnanın kabul etmezlerdi. Kesinlikle savaşlar çıkardı. Savaşlar çıkardı, kan gövdeyi götürürdü. Peygamberliğin hikmeti o hikmetlerinden biri olan insanların hayatını düzene sokma. Dünyevi hayatlarını düzene sokup hay ahirete hazırlama maddesi iptal edilirdi. İşte bundan dolayı Allahu Teala Zülcelal Hazretleri insanlara peygamberliği seçme hakkı vermemiştir. Kendisi seçmiştim uygun gördüğü şahısları peygamber olarak insanlara göndermiştir. Evet. Evet. İkincisi Allahu Teala insanlardan peygamber seçmiştir. Çünkü fıtratı gereği insan vahyi anlayandır. Allah'a itaat edendir. Kabul edendir. vahiy hayatına uygulayandır. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hani allah Teala hatırlarsanız Bakara Suresi'nde buyurmuyor muydu? Meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman. Melekler ne derler? Bunu anlamadılar değil mi? Düşünün anlamadılar bu emri, bu vahiy. Sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, bir kabin mi çıkaracaksın? Oysa biz seni tasdik ediyor ve senin ismini tesbih ediyorken. Dememişler miydi? İşte. Fıtratlarında yoktur meleklerin. Ama insanın fıtratında bu vardır. İnsan vahiy anlamıştı. Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Beni isimlerimle çağır. Tüm esmayı öğreti Aynı anda bülbül gibi şakladı Allah'ın izniyle. Bu fıtratta vardır değerli kardeşlerim. Üçüncüsü, peygamberler insanlardan olmak zorundadır değerli kardeşlerim. Hiçbir peygamber yoktur ki halkı onu tanımasın. Hiçbir peygamber yoktur ki halkı içinde yaşamış olmasın, yaşamış olmasın. Hiçbir peygamber yoktur ki halkı kendisine güvenmesin. Hiçbir peygamber yoktur ki herkes onu eliyle göstermesin. Örneklik olarak. İşte peygamberler toplumlarını iyi tanıyan, iyi tahlil eden, onların sorunlarını çözebilecek şahıslardan seçilmişlerdir daima. Örneğin peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman ne yaptı? Bir yüzyıllardır süren Bir kan davasını ortadan kaldırdı değil mi? Evs'la hazır Hemen bir kardeşlik vesikası Çıkardı ortaya Müslümanları kardeş ilan etti Peygamber efendimiz böyleydi Ve inanın tüm peygamberler böyleydi Esselamu Aleyküm <gülüyor> Peygamberler tanıman Tanıyan şahıslardır Halk onları tanıyor onlar halkı tanıyorlar değerli kardeşlerim. Bu yüzden insanlardan, insanlardan seçilmek zorundadır peygamberler. Topluma dedik ya çözüm arayan. Hatırlarsanız peygamber efendimiz bir olayda şunu anlatıyor. Hatırlarsanız diyor ben gençliğimde bir meclise katılmıştım. Hıl fıl Faziletliler Meclisi. O zaman Mekke'de çıkan sorunlara çare olmaya çalışan, fakirleri eziklikleri kurtarmaya çalışan bir e, gruptu. Peygamber Efendimiz ne diyor? Ben diyor genç yaşıma rağmen o heyete dahildim. Şu anda olsa yine onu yaparım diyordu. İşte Peygamberler böyle insanlardan seçilen zatlarda değerli kardeşlerim. Artı Peygamberler insan olmak zorundadır. Neden insan olmak zorundadır? Biz onları örnek almak zorundayız. Düşünün. Bir melek ya da cin peygamber olarak gönderilseydi onu nasıl örnek alacaktık? Bir meleği bir cinli. Cinsiyeti olmayan, yemeyen, içmeyen, ağlamayan, üzülmeyen, acıkmayan, evlenmeyen, çoluğu çocuğu olmayan bir zatı nasıl örnek alacaktık? Meleklerde cinsiyet yoktur. Meleklerde yeme içme yoktur. Meleklerde evlenme yoktur cinsiyet olmadığı için. En başa nefis olmadığı için. Meleklerle irade yoktur, sadece itaat vardır. Düşünün, bir emir getirecek Allah-u Teala'dan, onu hayatında tadvik etmeyecek. Onu nasıl örnek alacağız? En başta kıldığımız namaz. Rüküm, Kur'an-ı Kerim, rüküm errakirin diyor. Rüküye gidenlerle rüküye gidin, secdeye gidenlerle secdeye gidin diyor. Rükünün, secdenin, kıyaman, kadenin nasıl olduğunu biz kimden öğreneceğiz. Vakitleri nasıl tayin edecektik değil mi? Melek sadece namaz kılın diyecek bize. Kendisi kılmıyorsa. Ya da evlilikteki şartlar, boşanmadaki şartlar, Kur'an-ı Kerim'de hepsi bunlar anlatılıyor bize. Peygamber bunu kendisi yaşamasaydı biz bunları nasıl uygulayacaktık hayatımızda? Sadece bir emir var, evlenin emri. Ya nasıl alacağım, nasıl evleneceğim? Eşimizle cinsi münasebette nasıl bulunacağız? Ayet-i kerime söylüyor, tarlalarınıza doğru, doğru, doğru, doğrudan yaklaşın. Nasıl yaklaşacağız? Abdestlerimizi nasıl alacağız? Melekler kirlenmiyorlar ki abdestleri bozulsun. Onlar fıtrattan, yaratılıştan abdestliler. Doğru, rahmet. Peygamber bir insan olmasaydı işte ben meleği nasıl ördek alacaktım? Ve o zaman elbette ki alınamayacak tabiri caizse. Ee, o zaman da bahanemiz olacaktı değerli kardeşlerim bahademiz olacaktı. İşte ne diyecektik? Ya işte melekler ben onları örnek alamam ki o zaman Allah'ın emir ve yasaklarından tamamıyla uzaklaşacaksın. Daha çok Yahudiler ve Hristiyanlar neden işte sapkınlığa düştüler biliyor musunuz bu yüzden? Peygamberleri yarı insan yarı ilahlaştırdılar. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu yarı insan yarı ilah. Yüzeyir Aleyhisselam Allah'ın oğlu yarı insan yarı ilah. Hazreti Meryem Tanrıça ne yaptılar? Onları ilahlaştırdılar, hayatlarından uzaklaştırdılar. Çünkü Allah'a kul olma dertleri yoktu Yahudi ve Hristiyanların. O günkü müşriklerin de böyle bir dertleri yoktu. Allah'a kul olmak istesenen zaten Peygamber Efendimiz'e tabi olurlardı. Ayetlerin tahliline bakacağız az önce işlediğimiz ayetlerle inşallah. Değerli kardeşlerim... Evet... Hatırlarsanız şimdi ayet-i bu bu konuda Allah razı olsun hazırlayanlardan bu kitabı, batıl kitabını hazırlayanlardan bize verilmek istenen asıl mesaj şu. Peygamber bir melek değildir, bir insandır. Çünkü bizim toplumun dininde neydi peygamber efendimize? Melek diyen de var, ilah diyen de var, nur diyen de var değil mi? Ne diyorlardı? İnsan değildir, zahiren yemiştir, içmiştir ama batılan yememiştir, içmemiştir. Melek olduğu için ya da nur olduğu için değil mi? Oysa şunu anlamak lazım değerli kardeşlerim. Zahirle batın çelişki arz etmez. Yani ayetle ispatlayacağız bunu inşallah. Batında neyse zahirde de olur. Bunun deliri yine Kur'an-ı Kerim. Hatırlarsanız Bismillahirrahmanirrahim Allahu Teala Hud suresinde ne buyuruyordu İbrahim Aleyhisselam'a 70 ve 71. ayeti kerimeler Bismillahirrahmanirrahim And olsun ki elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler. Selam sana dediler. Size de selam dedi Hemen önlerine kızartılmış bir buzağı getirdi Ellerini uzatmadıklarını görünce durumlarını beğenmedi Ve içine bir korku düştü Onlar ne dediler? Korkma Biz mut milletine gönderilen elçileriz dediler Kısa bize şöyle anlatılır İbrahim Aleyhisselam'ın yanına iki kişi geliyor İki insan geliyor Selam verip oturuyorlar İbrahim Aleyhisselam zaten şunu sormaz. Nereden geliyor, nereye gitmez değil. Halid İbrahim sofrası, Halid İbrahim bereketi denilen şey var ya. Hemen Allah'ın ikramı gereği, İbrahim Aleyhisselam'ın ikramı hazırdır. Hemen önlerine ayet i kerimede belirtildiği gibi, dikkat edin. Hemen önlerine kızartılmış bir buzağı koyuyor. Sormuyor nereden gelip nereye gidiyorsunuz. Ama o iki insanın önüne bir ellerini yemeye sürmediklerini görünce korkuyor. İki sebepten dolayı. Birincisi... Melek olma ihtimallerini anlıyor aslında. Acaba ben bir hata mı yaptım? Benim kalbim bir günah mı işledi? Bunlar melekse bize heraka mı geldiler? Diye düşünmüş olabilir. Ya da o toplumun yine bir adeti vardı. Hani eşkıyalığın da bir ahlakı derler ya. O dönemin eşkiyaları eşkıya, hırsızları bir yeri talan edecekleri zaman, çalacakları zaman aldatmadan yaparlar ederler. Adamın yemeğini yemezler Hani hem adamın yemeğini yedik hem adamı çarparım Derler ya böyle iki yüzlük davranmıyorlar İşte İbrahim Aleyhisselam acaba bunlar Hırsız mı dedi Onlar da bunu anladıkları zaman ne dedi Hayır biz korktuğun değiliz biz Lut milletine gönderilen iki elçiyiz Lut Aleyhisselam malum Fiili işlediklerinden dolayı Ne kadar tebliğ ettiyse etsin yanlışlıklarını Kavim ona iman etmedi yanlışlıklarından dönmedi allah Teala Ceza vermek üzere meleklerini onlara gönderdi İşte bu melekler Yeni ayet kelimelerin devamında söyler. Biz sana İshak'ı ve Yakup'ı müjdeliyoruz. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer annemizden İsmail oğlu doğmuştu. İsmail, İsmail. İşte İsmail Aleyhisselam doğmuştu. İshak annemizi de, İshak Aleyhisselam'ı da müjdeliyor. Ve onun oğlu Yakup Aleyhisselam. Biz sana bunları müjdelemek için geldi diyor. Korkma. Ayetten şunu anlıyoruz. Melekler, şar, melekler bizim dedikleri gibi zahirde insan batında ilah olsalardı yemeleri gerekmiyor muydu? Ya da zahirde insan batında melek olsalardı yine yemeleri gerekiyordu. Değil savundukları şey, tutundukları tekrar zahir batın. Zahirde yemiştir, içmiştir, evlenmiştir, çoluğu çocuğu olmuştur diyorlar değil mi? Hazreti Ali Kerem Allah'ı ve şey için ya da Hazreti Muhammed Aleyhisselam için. Melek, melek de ol, olsaydı, ayet-i kerime de olduğu gibi bu melekler İbrahim Aleyhisselam'ın ikramını geri çevirmemeleri gerekiyordu. Fakat fıtratları gereği yemek yemedikleri için insan kılığına da girseler yemek yemiyorlar. Bunu anlıyoruz. İkinci bir madde İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam olsa dahi, Peygamber dahi olsa Allah'ın bildirdiğinden başkasını bilemez. Bu gelenlerin insan mı, melek mi olduğunu anlayamadı. Çünkü nihayetinde o bir insandı. Ve ancak ve ancak Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey bilemezdi. <gülüyor> evet evet değerli İşte bu sebeplerden dolayı insanlara, insanlardan olan bir peygamber gönderilmeli ki, bu Allah'ın rahmeti gereğidir. Allah ki böyle yapmıştır Celle Celaluhu. Örnek alabileceğimiz, Kur'an'ı önce kendisi yaşayan ya da diğer kitapları önce kendisi yaşayan, hayatına uygulayan, insanlara anlatan, tebliğ eden, örnek olabilen bir zat peygamber olmuştur. O da insandan oluşmuştur. Melek bize peygamber olamaz. Cin bize peygamber olamaz. Bir, cin peygamber. Olamaz. Bu fıtrata aykırıdır. Bu fıtrata aykırıdır değerli kardeşlerim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirler şöyle dediler. Sen bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Ya Peygamber Efendimiz'i tanıyorlar. Kendileri gibi bir insan olduğunu biliyorlar. Ondan olağanüstü bir hal istiyorlar. Sen yeryüzünden su fışkırtmalısın. Kaynaklar çıkarmalısın. Neden kaynak? Neden su? Çünkü o dönemin insanımızın suya ihtiyacı var. Kaynaklara ihtiyacı var. Değil mi? Veya... Hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Bakıyorlar Peygamber Efendimiz fakir bir insan maddi olarak. Fakir bir insan. Sen zengin olmalısın az önceki söylediğim gibi kafirin dediği gibi. Ben peygamber gönderilmeydim, gönderilmeliydim. Ben Arap'ın en zenginiyim. Benim o kadar çok çoluğum çocuğum var ki peygamber ben olmalıydım diyor. Oysa Muhammed Ülemin'e bakıyorlar. Yetim bir çocuk. Öksüz bir çocuk. Öyle yetime, hüksüze kurban olalım. Binlerce kurban olalım. Veya söyleyip zannettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşüresin. Çünkü Peygamber Efendimiz sürekli onları uyarıyor. Bakın, iman etmelisiniz. İman etmezseniz Allah-u Teala bu göğü dün gelir üzerimize düşürür. Parça parça üzerimize düşürür. Onlar diyor ki bize vaat ettiğin, hadi göğü üzerimize düşür diyorlar. Veya Allah'ı ve melekleri söylediğine göre şahit getiresin. Yani Allah yeryüzüne inmeli. Melekler de yeryüzüne inmeli. Biz Allah'ı görmeliyiz. Melekleri görmeliyiz. Melekler ve Allah senin peygamberliğine şahit et. Şahit olmalı. Evet. Ben bu Muhammed'i peygamberlik iddia eden peygamber Muhammed'i peygamber olarak gönderdim demeli. Diyor. Ya subhanallah. Hatırlarsanız Musa Aleyhisselam ne diyor? Ey Rabbim ben seni görmek istiyorum. Allahu Teala ne diyor? Ey Musa sen beni dünyada göremezsin. Sonra ayetin devamında ne buyuruyordu? Şu üzerinde durduğum dağ beni görmeye takat ederse sen beni belki görebilirsin. Allah-u Teala bir lema acık. Bu lemanın miktarını biz bilemiyoruz. Bu, bu miktarını bilemediğimiz bir tecelliyatla daha tecelli ediyor, daha parçalanıyor, eriyor. Subhanallah. Şu anda tur dağ erimiş vaziyette duruyor değerli kardeşlerim. Her zaman söylediğim gibi orada hiçbir volkanik faaliyet olmamıştır. Volkan olayı tarihi boyunca olmamıştır. Ve Musa Aleyhisselam olayın dehşetiyle bayılıyor. Kendine gelince Subhanallah Yarabbi diyor. Devbe ediyor. dilden dolayı. Yani Musa Aleyhisselam bile insanları göremedikten sonra Kelimullah olan Musa Aleyhisselam göremedikten sonra insanlar nasıl görecek? Evet veya altından bir evin olsun veya göğe çıkmalısın. Ona çıktığına sana asla. Yani bunları yapsan da sana inanmayız. Ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki, Subhanallah fe subhanallah. Ben Rabbimi tenzih ederim. Ya, Teğ Allah peygamberine tenzih ettiriyor. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber gelince insanların iman etmelerine engel olan sebep sadece Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderiyor? Yani Allah bir peygamberi mi gönderiyor? Peygamberliğin hikmetini anlayamamışlar bunlar. Az önce saydığımız sebeplerden dolayı. Ya basit bir insan nasıl peygamber olacak? Haşa, sümme haşa. Peygamber Efendimiz basit bir insan değildir. 18 bin alemin Muhammed Mustafa'sıdır. Allahu Teala bir hadisi kudside bulunuyor. Şöyle buyuruyor. Lev leke, lev leke, ve halakta, leke. Ey Habibim ben 18 bin alemin senin hürmetine yarattım buyuruyor. Sebebi i kainat dediğimiz ne kadar kabul edilmese de biz kabul ediyoruz elhamdülillah. Ama alemlere peygamberimiz şey olarak Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber rahmet Ama basit bir zat değil Değerli kardeşlerim basit bir insan değil Ama de ki ey Muhammed ben ancak ve ancak sizin gibi bir insanım Yani sizin gibi yiyen, sizin gibi içen Sizin gibi ağlayan, sizin gibi sevinen Sizin gibi bir baba olan Sizin gibi bir koca olan Sizin gibi bir akraba olan bir zatım biz babalıkta Resulullah'ı örnek alacağız. Nasıl merhametliydi çocuklarına? Hazreti Fatma annemiz gelince kalkar yerine oturturdu. Biz bunu nasıl öğreniyoruz bir melek peygamber olarak gönderseydi? Peygamberde analık babalık duyguları yok ki onu örnek olarak alabilirim. Peygamberde cinsiyet yok ki evlensin bir koca olsun onu örnek olarak melek. Şimdi Meleği pardon. Meleklerde cinsiyet yok ki. Peygamber Efendimizi örnek ölüyoruz Eşlerine karşı nasıl bir kocaydı? Okuyoruz hadisi şeriflerde. Evine giderdi. Söküğünü dikerdi. Ayakkabısını dikerdi. Gün gelir ekmeğini pişirirdi. Değil mi? Bir melek olsaydı nasıl yemek yediğini nasıl anlayacağız? Sahelinizle yemek yiyin diyor. Melek yemiyor, yemek yemiyor ki sahallemi mi yediğini anlayalım. Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman ağlamış. Sen de mi ya Resulullah. Evet ben de ben insanım. Ben size ağlamayı yasaklamıyorum. Eski cahiliye adetlerine göre yırtılıp kendinizi parçalayıp ağlamamızı yasaklıyorum buyuruyor. Melekte duygu yok ki ağlasın. Biz kimi örnek alacağız işte ayete belirtildiği gibi. Biz bir insan olan peygamberi örnek almalıyız ki hayatımızda uygulayabilelim. Bize bir örnek olabilirsin değerli kardeşlerim. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber gelince insanların iman etmelerine engel olan sebep sadece Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleridir. Evet, bu yüzden iman etmediler bir şey. Ey Muhammed, şöyledi, eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı, aramızda bir melek olsaydı neyle davranacağız? Meleği görmeye takatimiz olur muydu acaba? Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı bir kere Asıl suretiyle görüyor. Ne yapıyor? Düşüyor, bayılıyor. Hira mağarasında vahiy aldığı zaman. Düşüyor, bayılıyor. Ta onu asir suretiyle görene kadar belli bir terbiyeden geçmesi gerekiyordu. Daha Efendim? Daha evet, bir kere daha görüyor. Ondan sonra alışıyor. Ha bize of meziyet verilinmemiştir. Biz göremeyiz, inanın kaldıramayız. Cebrail Aleyhisselam'ı nasıl göreceğiz ya? Subhanallah. Ama inşallah cennette görenlerden oluruz değerli kardeşlerim. Eğer diyor yeryüzünde onlar insan olur, yani bizler sizler melek olsaydınız diyor Allahu Teala yeryüzünde huzur içinde dolaşan diyen yani gezen orada melekler olsaydınız ben size melek olarak peygamber gönderirdim dedi. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kulların yaptığından haberdardır, yaptıklarını çok iyi görür. Anladık mı değerli kardeşlerim? Aklınıza takılan bir soru var mı melekler hakkında? Neden peygamber olamadıkları hakkında? Evet. Oldu. Allah rızası için el-Fatiha.